Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allah'ın yardımından söz ediyoruz. Bir yardım haritası Bir yardım kılavuzu bulunması gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın yardımı olmadan bu zayıf insan kimliğimizle bu büyük ümmet yüküyle kat, yol kat etmemizin sonuca ulaşmamızın belki de hayal bile edilemeyecek kadar uzak olduğunu söylüyoruz. Bir önceki dersimizde kitabımız Kur'an-ı Kerim üzerinden bu yardım mantığının temel çizgilerini belki de konuştuk. Şimdi bir Müslüman olarak Allah Teala'nın yardımına muhtaç olduğumu. Onun yardımıyla ancak dünyada ve ahirette bir saadet'e ulaşabileceğimi söylüyorum, düşünüyorum. Bu konuda bir Müslüman olarak temel itikadi konularımızdan biri olacak ilkeleri bugün tekrar tazeleyelim. Kardeşlerim, altını defalarca çizmemiz gereken bir hakikat var. Ben bu hakikati bir kanunmuş gibi zikretmek istiyorum. Bu şudur, ben ahiret gününe Cennete, cehenneme, meleklere, kadere, Kur'an'a nasıl inanıyorsam, Allah'ın yardımına da o şekilde iman etmek zorundayım. Bunu açacağım. Çünkü, çok yüksek bir noktadan bağlantı kuruyorum. Bir Müslüman, cennete inanmadan Müslüman olabilir mi? Meleklerin varlığına inanmadan Müslüman olabilir mi? Kadere iman etmeden Müslüman olabilir mi? Elbette hayır. Neden? Neden? Neden? Çünkü insanın Müslüman olması, Mümin olması, bu saydığımız şeylere iman etmesiyle mümkündür. Çünkü Kur'an iman olarak bunları karşımıza koymaktadır. Bunlara iman etmezseniz Mümin olamazsınız demektir. Aynı Kur'an hiç evirip çevirip yontulması gerekmeyecek kadar açık bir şekilde Allah'ın yardımı olmadan yol kat edilemeyeceğini de söylüyor. Bir, iki, beş, on ayet değil, altmış küsur ayet, direkt ve dolaylı olarak Allah'ın yardımıyla ancak yol alınabileceğini söylüyor. Bu da bizi şu hakikate taşıyor. Allah'ın dinini yaşamak, iyi bir Müslüman olmak, Allah'ın dinine hizmet etmek, dini yüceltmek de, bütün bunlar, Allah'ın yardımıyla mümkündür. Biz Allah'ın yardımı deyince cephede savaş eden silahlı mümin kardeşlerimize gökten meleklerin gelip yardım etmesini kastetmiyoruz sadece. Mümin bir insanın şükreden mümin olması da Allah'ın yardımıyla mümkündür. Sabah namazına kalkmak da Allah'ın yardımıyla mümkündür. Kur'an'dan zevk alan mümin olmak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Elbette bu yardımın sebepleri farklı olabilir, çeşitleri farklı olabilir ama Allah yardım ederse mümin barajı geçer. Şeytan ise bize der ki: "Hem Allah sana şu işi yap diyor." Hem de o yardım ederse sen becerebiliyorsun. Bu bir çelişki gibi der, öyle değil. İçimizdeki duygular, içimizdeki temenniler, hasret, bunların toplamı, niyetimiz, Allah'ın yardım edip, etmemesiyle ilgili sonucu doğuruyor. Netice olarak, elimizdeki kanun şudur. Biz cennete iman ediyoruz çünkü Kur'an cennet diyor. Kader diyoruz çünkü Kur'an kader diyor. Allah yardım ederse her şey düz olur diyoruz. Çünkü Kur'an yardım kelimesi diye bir kelime kullanıyor. İza câe nasrullâhi vel Allah'ın yardımı. Siz Allah'ın dini için çalışırsanız Allah size yardım eder. Kur'an ayetleri. Burada bizim Allah'ın müminlere ve ümmeti Muhammed'e hem dünya hayatındaki zaferleri için hem de Ahiret saadeti için yardım etmesiyle ilgili bilgilerimiz, temennilerimiz, anlayış ve itikadımız kesinlikle tarihi tecrübelerimizden kaynaklanmıyor. Kur'an'ımızdan kaynaklanıyor. Yardım kelimesi, Bizim itikadımızdaki yardım kelimesi, yardım hakikati, herhangi bir şekilde, müminlerin efsanevi tarihinden gelmez. Vurulmuş bir uçak da, melekler uçağın kanatları yerine geçmişler, düşürmemişler onu da, filan yerdeki mücahitlere gitmiş, erzak taşımış böyle efsanelerden değil. Kur'an'dan, Allahu Teala'nın kitabından ve peygamberinin sünnetinden bu hakikatleri biz öğreniyoruz. Allah'ın yardımıyla ilgili bizim düşüncelerimiz, temennilerimiz, beklentilerimiz, bizi cennete inandıran ayetlerin yeni başındadır. Binaenaleyh yardımla ilgili bir yol haritası tespit ederken, yardım sebepleriyle ilgili bir çalışma yaparken, namazın abdestiyle ilgili, orucun sahuru ile ilgili bir araştırma yapar gibi araştırma yaparız. Felsefe kitaplarından değil, Kur'an'dan esinlendiğimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde canlı örne örneğini gördüğümüz hakikati konuşuyoruz. Bizim için yardım. Dünyayı nasıl döndürdüğünü Allah'ın anlayacağımız temel şifrelerden birisidir bu yardım. Nuh aleyhisselamın gemisinden de bu anlaşılır. İbrahim Aleyhisselam'ı yakamayan ateşten de bu anlaşılır. Mağaranın ucuna kadar gelip arkadaşıyla beraber Resulullah'ı göremeyen müşriklerin Aleyhisselatü Vesselam, gözünü kör eden perdede de bu yardım anlaşılır. Çanakkale'de de anlaşılır. Filistin'de de anlaşılır. Dünyanın her yerinde de anlaşılır. Hatta ve hatta bu yardım, Allah'ın Kur'an'la ilgili bir proje olan bu yardımı, 20 yıla yakın zaman, Allahu Ekber demenin bile yasak olduğu topraklarda, nasıl her şeyin tersine dönüp, Allahu Ekber'in sözünün yasaklandığı yerde Allah en büyük olduğunu bir asır geçmeden nasıl bütün kainatın gözüne sokmuştur? Orada da anlaşılır bu yardım. Görebilenler, duyabilenler bu yardımı görürler ve duyarlar. Bu yardım kelimesini, şu birinci maddeyi perçinleyerek burada gündeme getirirken kardeşlerim, ben kıyamet günü bu sözlerimle ağzıma gem vurulmasından kurtulmaya çalışıyorum. Lütfen siz de bu sözlerle kulaklarınıza kurşun dökülmesine karşı tedbirli olunuz. Allah'ın yardımı cennet gibi, cehennem gibi, Herhangi bir Kur'an ayeti gibi gökleri anlatan, yeri anlatan, hılkatı anlatan ayetler gibi. Nuh'u, İbrahim'i, Musa'yı, İsa'yı anlatan ayetler gibi. Hicreti anlatan ayetler gibi. Kur'an konularından biridir. Levh-i Mahfuz konularından biridir. Filanca geldi tam da boğuluyorduk. Eliyle 500 kişi birden bizi denizden kurtardı. Kurşunlar geliyordu eliyle tuttu, kurşunları avucuna topladı, fırlatı attı, filanca sarıklı zatların, bin kere görülmüş hızır hikayelerinin konusu değildir, Allah'ın yardımı meselesi. Yetti be, yetti be, hep hızır gelip kurtarıyor. Bir kere de Allah kurtarsın kullarını ya. ne kadar, itikadi bir meseleyi ne kadar Kur'an meselesi olan bir meseleyi bir surenin ismi olacak kadar mühim bir meseleyi Allah'ın kullarına mümin kullarına yardım etmesi meselesini Hızır Aleyhisselam'a gene razıyız canım Allah dostu olduğu sabit birisi hiç olmasın nice ağzı sigaralılar Cephelerde binlerce insanı kurtardı diye efsanelerle bizi oyaladılar. Ederse yardımı Allah eder. En basit kulunu da sebep kılar Allah dilerse. Ama biz Allah'tan başkasından bilmeyiz yardımı. Kullarını imtihan etmekte Allah'ın işidir. Yardım etmekte Allah'ın işidir gökler projesidir bu Fatih Sultan Tam fethedecekmiş de surlara bir türlü e, isabet edilemiyormuş da Ondan sonra Filan yerden bir şeyh efendi gelmiş ya ne zorlanıyorsunuz söyleseydiniz gelirdik biz ya Demiş Ondan sonra Eliyle hüflemiş surlar yıkılmış Yeter Yeter Allah'ınızı severseniz. Yeter yapmayın ümmeti Muhammed'e bunu ya. 800 sene İstanbul'un fethini kabri şerifinde hasretle bekleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dururken kimmiş gelip de Sultan Fatih'in eliyle tutmuş cübbesini bir kaldırmış Fatih bir bakmış yüz binlerce melek yardım etmeye çalışıyorlar. İyi ki kaldırdı cübbesini. Kaldırmasa melekler de havasızlıktan gidecekti orada. Bu bu büyük ümmetin, insanlık için çıkarılmış son gemi olan ümmetin, dinlemesi gereken şey değildir. i̇zaca -e Nasrullah, Nasrullah, yardım kelimesi Allah'a izafe edilmiştir. Allah'ın yardımı, kimin eliyle? Ben bir şeyh efendi, Hızır aleyhisselam gelir de hakikaten cübbesinin altından öyle biri çıkmaz demiyorum. Haşa. Allah bu yılanla bile yardım eder Allah. Allah'tır Celle Celaluhu. Akrep gönderir yardım için. Yapmadığı iş mi? Yapmadığı iş mi? Ama yapan Allah olsun. Hızır aleyhisselam olmasın. Ne kudreti var Hızır'ın be. Allah'tan başka müminin gözünü ufuklara açacağı bir hedef olamaz. Nasrullah yardım kelimesi Allah'a izafe edilmelidir. Allah'ın yardımı. Allah'ı bırakıp da fani kullardan yardım projeleri üzerinde ömür tüketince işte ümmeti Muhammed'in bulunduğu yalpalama sürecini bugün yaşıyoruz bu birinci kanun yardım kelimesi Kur'anidir Kur'an kaynaklıdır namaz gibi şartı şurutu Kur'an'da sabittir oruç gibi bir meseledir Allahu u Teala'nın kudretiyle olmaktadır imtihan etmeyi murad ettiği gibi Allah dilediği ve hak etmiş kullarına yardım etmeyi de murad eder ne zaman isterse o zaman o yardım gelir. Madde bir. İki, bir yardım haritası, kılavuzu üretmeye çalışıyoruz kardeşlerim. İki, biz ne bekliyoruz yardım olarak? Bedir'de melekler vardı gelip kılıç kullandılar. Sabit bir rivayet değil ama Hicret'te örümcek vardı, güvercin vardı. Haydi orada o vardı. Mekdine de Ömer vardı. Keseyim kafasını ya Allah diyordu. Bizim hesap ettiğimiz hep bu şekilde. Gözümüzde şekillendirilmiş bir Ömer vardı. Yardım bunlar mı? Bu kadar mı? Hep böyle mi? Ya da? Kardeşlerim, şu soru bu gece bizi uykusuz bırakacak bir sorudur. Gayesi ebedi ahiret olan, sonsuz bir şekilde cennette kalmak olan, dünyanın bütününü verseler, La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah değiştirmeye razı olmayacak olan bir Müslüman, bu iş için çalışırken, yani bu ebedi cennet için çalışırken, yardım kelimesinden, üç kafir öldürüp, zafer bayrağı dikip zemzem suyuyla zaferi kutlamak mı anlar? Böyle bir zafer böyle bir yardım anlayışı ile yani mağlup edip galibiyet zevki yaşamak benim olmayan köyü benim haline getirmek bu Olabilir mi? Müminin yardım kelimesinden anladığı şey. Ne için çalışıyorsun sorulduğunda, Allah için diyecek. Ne istiyorsun? Cennet. Kaç sene istiyorsun cenneti? Ne senesi ya? Cennet ebedidir. Kaç dönüm istiyorsun cennetten? Uhu olur mu? Havzu Kevser'den olacak. Ebu Bekir radıyallahu anı yanında olacak. Tamam. Tamam. Burada ne istiyorsun? Burada, işte 350 gram altın, ganimet. Gaye ile, beklenti aynı değil. Yardım gelmemesinin temel nedeni de bu zaten. Uhud muharebesine, katılan ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun Resulullah'ın adamıydılar buna Uğud'un taşları bile şahittir onun adamı olmayanlar kaçtı gitti Resulullah'ı yalnız bıraktılar zaten münafıklar o 700 yerden göğe kadar boyları dikili olmuş olan cengaver mümin Resulullah'ın adamıydılar. Allah onlardan razı olsun. Bizi de onların e, bulunduğu yerlere ilhak eylesin Allah. Ama buna rağmen, Kur'an'ımız ne enteresan bir ikazda bulunuyor onlara. Uhud günü için. Sizden bir kısmınız dünyalık peşindeydiniz. Bir kısmınız da ahiret istiyordunuz diyor. İbn Mes'ud radıyallahu an ne diyor? Uhud gününe kadar biz kendimizi tam Müslüman zannederdik. Kalbimiz Uhud'a kadar iman dolu zannederdik. Uhud günü anladık ki bizim daha çok işimiz varmış diyor. Anladık ki daha çok işimiz varmış bizim. Ahyet diyor zaten. Seyyid Kutup da rahmetullahi aleyh şöyle genellemeyle söylüyorum. O da diyor ki tabii Allah kalplerini çıkarıp avuçlarına koydu Uhud günü, kalplerini kendi gözleriyle gördüler diyor. Çünkü Bedir'in, o coşkulu heyecanı henüz kaybolmamıştı, Bedir'de şöyle bir karışıklık olunca, sarsıntı geçirdiler. Bedir'deki, o 2-3 saat içindeki zafer heyecanının, o günde gerçekleşmesini bekliyorlardı. Allah onlardan razı olsun ki, bu hakikatleri, duymamıza vesile oldular yani sevmek kelimesi bile az geliyor asa ı kiram konuşulduğunda yani, ne enteresan ya bu çileleri adeta biz gerçeği daha iyi görelim diye ilk denekler gibi Allah onları koydu razı oldular hakikatler onların üzerinde pratikte gözümüzün önünde görüldü şimdi buradan şu noktaya geliyor Uhud'da bile böyle bir şey söz konusu diyoruz biz Allah'ın yardımı deyince, mesela, bizim arkadaşlarımızın, tayini konusunda bize yardım etmeyen iktidar gitsin, bizimle bağlantısı bulunan herkesin müdür olacağı, bakan olacağı bir iktidar gelsin. Yardımdan bunu anlıyorsak, bu ise bizim yardım, Allah'ın yardımı nasıl? Biz istediğimizi tayin ettiriyoruz. Dolayısıyla Allah'ın yardımı geldi. Bu ise anladığımız, yerler gökler semavat, projesinin bir parçası olan İslam'ı, iki kişinin memurluğuyla ilgili düzeye indirdik demektir. Vay İslam'ın haline o zaman. Böyle İslam olur mu? Kainat dini, 25 yaşında yeni okul bitirmiş bir gencin, filan yere tayin edilmesiyle ilgili düzeye iner mi hiç? Kıtalar bile tayinde söz konusu olsa, o bile İslam için basit bir konu olmalı. Biz ebediyetler projesi olan İslam'ı zafere götürmeye çalışırken Allah bize yardım etsin dediğimizde bizim çocuğumuzun iş bulması düzeyinde bir yardım mı anlıyoruz biz? Ya da bizim adamlarımız maliyi ele geçirsinler bu maliye müfettişlerinden biz kurtulalım biraz da biz faturasız alışveriş yapalım demek mi oluyor bizim için Allah'ın yardımı biz böyle hayali ve abuk subuk bir yardım anlayışı içerisinde olabiliriz ama Allah'ın yardım dediği şey böyle değildir tıpkı tıpkı öğle namazını abur cubur böyle yarım bir abdestle yahut da kıbleye dönmeden rüküsünü tam yapmadan kılmaya öğle namazı kılmak diyemeyeceğimiz gibi Allah'ın yardımı ile ilgili bir projeyi de kesinlikle benim çocuğumun tayin edilmesi, maliyenin beni teftişe gelmemesi ya da ben çocuğumu hafız yapmak istediğim zaman hiçbir engel olmadan çocuğumun iki saat içinde hafız olması gibi yani sırf benim huzurlu olacağım, rahat olacağım engelle karşılaşmayacağım bir yatırımı Allah'ın yardımı diye telakki edersem yanlış bir şey bu. Ebedi cennet için beklenen yardım 25 yıllık bir memurluk hayatını garanti etmeyle özetlenemez. Bu değil Allah'ın yardım ettiği şey. Allah'ın yardımından en azından en azından Konstantiniyye'yi fethedip asırlarca ezan okunacak bir şehir kurmayı anlamalıyız. Asgari bu olmalıdır Allah'ın yardımı. Çünkü Allah'ın yardımı diye yardımı Allah'a izafe eden Kur'an ayeti Mekke'nin putlardan kurtulduğu için indi. Evet, ufak tefek şeylerde de <gülüyor> Allah'ın yardımını temenni ederiz. Yalvarır, yakarır, dualar ederiz. Ama ufkumuz, bizim vakfımızın işlerinin asan olması üzerinde daralmamalıdır. Bu, insanlık ve ümmet seviyesinden bireysel, menfaatçi bir seviyeye düşüldüğünü gösterir ki, Nasrullah, Allah'ın yardımı gibi bir kavram, böyle bir şey için kullanılamaz. Kullanılmamalıdır. İkinci, hakikat bu. Kanun bu. Burada kardeşlerim, belki bu sözlerim, içinde benim de bulunduğum, filanca, grubu filanca çalışmayı, anlayışı rahatsız ediyordur. Edecek, yapacak bir şeyim yok. Ben de rahatsız olsam ilaç bu ilaçtır. Bir kere Kur'an kavramlarından olan yardım kavramını Birleşmiş Milletler'in yardımı düzeyine indirme düşüklüğünden kurtulmamız lazım bizim. Yardım kelimesini Allah'a ait kavramlardan, namaz gibi, oruç gibi, cihat gibi, Allah'a ait kavramlardan biri haline getireceğiz ki, meleklerin yardım edeceği müminler olalım biz. Yardım kelimesinden, işte fakir fukara'ya yardım eden vakıf kelimesini, sadece çamaşır dağıtırken, simit dağıtırken anlayabiliriz. Ümmeti, Muhammed, İslam, dünya, insanlık, gibi, Büyük kavramlar kullanılırken kullanacağımız yardım kavramı kesinlikle bir koli makarnayı fakir fukaraya dağıtmakta kullandığımız yardım kelimesiyle aynı olamaz. Olursa eğer makarna kadar enerjin olur o zaman. Yardım kesinlikle Kur'ani bir kelimedir ve faili Allah olan bir iştir. Yardımı Allah yapar. Hızır aleyhisselam, Allah'ın yardıma isim olarak sebep kıldığı şeylerden biridir. Hızır'ın ne kudreti olacak? Cinlerin ne kudreti olacak? Meleklerin ne kudreti olacak? Allah onlara bir kudret vermediği sürece. Allah'tır her şeyin sahibi. Celle Celaluhu. Bugün kardeşlerim bu dersimizde, bir mefhumu belki de 100 senedir 200 senedir ümmetimin hasretini çektiği bir mefhumu önce saksıdan çıkarıp kainat kadar büyük bir toprağa dikmek istiyorum. Küçücük avuç kadar bir saksının içine diktiğimiz için bunu büyümüyor bir türlü. Soluk bir fidan olarak kaldı. Allah'ın yardımı gibi ulvi bir gayeyi daraltıp küçültüp saksı düzeyine indirip kökleri yedi kat semavatı kuşatacak kadar büyük olan bu ağacı bir saksıya küçültük küçük bir avuç toprağa kadar bir toprağa olan saksıya daralttığımız için benim ümmetim Allah'ın yardımı ile ilgili bilgide bile gaflete ve yanlış denebilecek yollara düştü. Önce bunu düzeltiyoruz. Allah'ın yardımı Kur'an'a ait bir kavramdır. Nasrullah İzece'e Nasrullahi Allah'ın yardımı Allah'a izafe ediliyor. Evet yardım birleştirilmiş milletlere de izafe edilir. Ama o, ne, o yardım başka, bu yardım başka. Biz bunu, ilk yardım derken de bir şey kullanıyoruz biz. Kelimelerin tuzağına düşmemeliyiz biz Allah'ın yardımı dediğimiz zaman kastettiğimiz şey, bu ümmeti asırlardır beklediği zafer sevdasıyla buluşturacak kudreti kastediyoruz. Bu ümmetten birisinin işleri iyi gitmiyor da, ona ilave bir iş yeri açmak için arkadaşlar arasında kooperatif grup yardım toplamayı kastetmiyoruz. Ümmet kafasıyla bakarken ki yardımı diyoruz biz, bireysel menfaatlerimizin putlaştırılmasının sonucu ortaya çıkan anlayış uzak olsun bizden üçüncü bir hakikat kardeşlerim <gülüyor> Rabbimizin sayısını sadece kendisinin bildiği kulları vardır bir iki, sekiz 25 100 200 milyar. Allah bilir. Rakam boş bir şeydir. Sıfırdır rakam biz sayacaksak eğer. Kaç insan yarattığını, yaratacağını sadece kendisi bilir celle celaluhu. Ve insanları bir seferde yaratıp bir vadide doldurmamış Allahü Teala. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda milyarlarca insan yarattı Allah. Her kümeyi grubu bir nesil olarak kabul edersek yüzlerce hatta binlerce nesilden söz etmemiz mümkündür. Biz bir nesiliz mesela. Teknoloji çağı nesliyiz biz mesela. Belki bizden sonraki kuşaklar, nesiller, ultra teknoloji çağı diye bir çağda anılacaklar. Allah bilir. Eğer dünyanın ömrü varsa, Kardeşler, nasıl Nuh Aleyhisselam zamanının neslinin peygamberi Nuh Aleyhisselam'dı, onların imtihanı da Nuh Aleyhisselam'la sınırlandırılmış bir imtihandı. Bütün çağlarda, bütün nesiller kendi zamanlarını yaşadıkları gibi kendi imtihanlarını yaşamaktadırlar. Aynı iman, aynı Allah, aynı cennet, aynı vaatler eşliğinde herkes kendi imtihanını yaşayacak. Herkes kendi imtihanını yaşadığı içinde bu imtihanlarda rengarenk, farklılık göstereceği için, gayet rahat bir şekilde anlıyoruz ki, Allah'ın yardımı da, yaşanan çağa ve nesle göredir. Musa aleyhisselam gelirken Allah, Bedir'e gönderdiği üç bin meleği göndermedi. Bedir'de Resulullah'ı aleyhissalatu vesselam, teyit etmek için, 3000 bin melek gönderdi. Musa'yı teyit etmek için, iki nokta koy, Firavun'u gönderdi. Ailece Firavun, Musa'nın gelmesi için çalıştı senelerce. Oradaki rol, Musa'ya biçildi. Yani Musa için böyle bir rol biçildi. Firavun rolünün, adamı olmak, Firavun rolünde, peygamber olarak yetiştirilmek bu Allah'ın kudretidir. Nuh Aleyhisselam'da bunun su olduğunu görüyoruz. İbrahim Aleyhisselam'da tabiat kanunu olarak bilinen ateşin cisimleri yakma kanununun iptalinin Allah'ın yardım olarak tecelli ettiğini görüyoruz. Hicrette göz göz körlüğünün, müşriklerin önünü tıkatması olduğunu görüyoruz. Sürakaya'nın, kuma batması ve kalbinin, volkanın içine düşmüş gibi, e, korku içinde kalmasının Allah'ın yardımı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, kıyamete kadar, hiçbir nesil, Ya Rabbi bizi Nuh Aleyhisselam'ın zamanındaki gibi imtihan et diye bir dua yapamayacağı için, hiçbir nesil başka bir neslin yardım çeşidinden yardım bekleyemez Allah yardım edecekse eğer seni yarattığı neslin gerektirdiği imtihan neyse o imtihana uygun bir yardımla yardım eder ve bunu da kulları belirleyemez kul zaten aciz ne bilsin neyin yardım olarak gerektiğini bunu da Allah tayin buyurur. Celle Celaluhu. Kul komple din yaşar. Dinin şurası burası diye ayırmaz. Kabuğu özü diye ayırmaz. Cihattır, zikirdir, siyasettir, ticarettir diye ayırmaz. Medine'de Resulullah'tan intikal eden dini blok olarak alır. Razim Rabbimin şeriatından der. Allah imtihan takdir buyurur. Madem sen razısın buyur şimdi imtihana denir. O imtihanda kul ve ümmet yorulmaya, rampalarda susamaya başlayınca o asrın gerektirdiği yardımı Allah lütfedip gönderir. Başka türlü yardımı anlayamayız. Dolayısıyla bize Bedir'e gelen melekler gibi meleklerin yardımını beklememiz yanlış, yanlış, yapay yanlış, yanlış hem de. E melekler eli kılıçlıydı, gelse hangi kimi kesecekler o kılıçla? İnternet kablolarını kesecekler, ha, tamam o olur bak elektrik çarparsa onları internet kablosunu keserken, hayır, böyle bir şey olmaz kardeşim. Biz kimi göndereceğini, nasıl yardım edeceğini, ilgilenmeyeceğimiz iş olarak görürüz. Yardımı hak edecek, ümmet olup olmadığımıza bakarız biz. Belki Allah, Çin'i gönderecek, yılan yemiş adamlarla yardım edecek belki Allah. Bize ne? Bize ne ya? Bizim işimiz mi? Nasrullah Allah'ın yardımı Allah'a izafe edilmiş bir şeydir. Ayrıntılarına girmeye hakkımız yok, edebimiz de uygun değildir zaten. Neyi nasıl yapacağını Allah tayin buyurur. E dün göndermedi? E, önce edep dersi almalıyız biz. Ne zaman göndereceğini sorduktan sonra yardım eden o olsun ki? Buradaki sıkıntı bu ümmetin sıkıntısı bu üçüncü maddenin idrak edilememesinden kaynaklanıyor. Nedir o? Allah Mekke'li müşriklere karşı Uhud'u kuşattık, e, affedersiniz. Medine'yi kuşattıklarında Ahzab savaşında binlerce kişi gelip Medine'yi kuşattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hendek kazdılar. Hendeği bu tarafa geçemiyorlar. E Medine'de kıtlık baş gösterdi, açlık baş gösterdi, Dışarıyla ilişkisi kesildi Medine'nin. Adamlar hazırlıklı gelmişler. E yani iki saat nöbet tutmasan atlayacaklar bu tarafa, Medine'yi tarumar edecekler. Bunalmış ashab-ı kiram. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duaya durmuş ve Allah nasıl yardım etti? Bir fırtına çıktı. Fırtına toz duman. Ashab-ı tarafından toplayıp toz bulutlarını, müşriklerin çadırlarını vesairesini dağıttı fırtına. Kum torbası gibi oldular. Kaçıp canlarını zor kurtardılar. Allah orada öyle yardım etti. E şimdi Çanakkale'de öyle yardım etmedi ama. Öyle murad etmedi allah Teala. E şimdi Allah'ın yardımını bize kum fırtınası olarak mı göreceğiz? Hayır. Allah'ın yardımını dilediği gibi, dilediği zaman, dilediği kullarına yaptığı bir yardım olarak göreceğiz. Nasıl dilerse. Umuyor ve diliyorum, yerlere kapanıp, vücudumdaki hücre sayısının binlerce katınca, Rabbime niyaz ediyorum ki bugün ümmeti Muhammed'i hiç kabul edip binlerce toplantı yapıp planlar yaparak ümmetimi harap etmek isteyen şer güçlerin bu korkusu Allah'ın yardımıdır biiznillah. Bu korkuyla geberip gidecekler inşallah. Kesip kesip doğramakla bitiremeyeceklerini görünce psikiyatik hasta olup geberip gidecekler bu korkularıyla. İnşaallah. İnşaallah. Zor mu Allah için bu? Ve ma dâlik Böyle bir şey Allah için zor değil. Hiçbiri zor değil. Ama Allah'ın yardımı böyle olacak dediğim zaman dalalete düşmüş olurum. Neden? Allah'a yön göstermek Haşa neyi nasıl yapacağını tevcih etmek, kulun işi olur mu? Haddini bilmemiş kul olur o zaman, yardımı kaybetme nedenidir bu zaten. Beklemek diye bir vazifesi var kulun. Bu beklemek de sıradan bir beklemek değil, hak ederek beklemek. Hak edilmiş bir bekleyiş, sahibi olduğu zaman kul, mesele bitmiştir. Bugün, yarın, bir dahaki hafta, bir dahaki sene, Dilediği zaman Allah yardım gönderecek. Ümmeti Muhammed'i düzlüğe çıkaracaktır. Ve bu Kur'an meselesidir. Allah'ın yardımı kelimesini, işte filanca gücün teknolojisinden dolayı, filanca medyanın negatif propagandasından dolayı, Allah'ın yardımı meselesini, hayali gören birisinin öğle namazını, İman ederek kıldığını söylemesi çok zordur. Hangi namazı kılıyorsun sen? Namazı emredenle yardımı vadeden aynı. Aynı Kur'an'ın konuları bunlar. Bu da, Üçüncü konumuzdur. Üçüncü hakikatimizdir. Üçüncü hakikatimiz bizi ortaya çıkarıyor ki, Adem Aleyhisselam'dan başlayan, insanlık tarihini, Bugüne kadar getirerek, Allah'ın, kullarına nasıl yardım ettiğine dair sadece Kur'an'daki örneklere baktığımızda bile göğsümüz bir infikat semaya kadar gerilerek kabaracaktır Allah'ın izniyle. Ama yardımı eğer biz 3-5 sahnedeki ashab-ı kirama ait konularla sınırlı görürsek bir şey anlayamayız o zaman. Hep Bedir'e gidip Bedir'de nöbet tutmamız lazım. Bir gün Allah'ın yardımı gelir buraya da o meleklerle de biz de Çanakkale'ye gideriz diye beklemek lazım. Yardım türünü, zamanını ve kişisini Allah'a bırakmak lazım. İman bu zaten. Teslimiyet yani Müslüman olmak Allah'ın önünde bunu gerektiriyor. Kardeşlerim, saksıda esir edilmiş koca çınarı saksıdan çıkarmaya çalışıyorum. Bu çınar, bu saksıda esir duruyor. Bu çınarı, köklerinin biri birinci semada, öbürü ikinci semada duracak kadar büyük bir toprak parçasına diktiğin zaman, Nasrullah ortaya çıkar. Allah yardımı diye bir yardımdan söz edilir. Öbür türlü işte filanca yerde hep de hikmet-i ilahi beyaz sakallı, yeşil cübbeli, uzun sarıklı ve sarığı arkadan sarkmış biri hep ne hikmetse yardım getirir. E film buna uygun oluyor tabi. Pala bıyıklı biri yardım niye getirsin? Bu saksıdan bu çınarı çıkarmamız gerekiyor. Saksıda durduğu sürece büyümüyor çünkü. Halbuki bu yedi kat semayı kuşatacak bir kavram olarak bizi daha gür, daha güçlü, daha dayanıklı, daha umut var ve beklerken avucuyla tutuyormuş gibi ciddi bekleyecek kıvamda tutmalıydı. Adem babamızdan bugüne kadar olan hayatı bize perspektif oluşturan Kur'an'ımız sayesinde görebilmeliydik. Onun için diyorum ki İsmail'e de yazık oldu Mina'da kesilirken. Ateşlerin yakamadığı İbrahim'e de yazık ettik. Yazık ettik. Yanlış anladık eksik anladık kardeşlerim üç başlık açmak zorundayız bu üç başlık Allah'ın yardımının kargo seri numarasıdır Hani mesaj geliyor ya kargonuz var filan yerde bu numarayla gidin isteyin gidiyorsun şu şu numarayı gösterin diyor barkodu gösteriyorsun ha bu paket sizin diyor. Barkod numarasını göstermedikçe de sizin burada kargonuz yok diyor. Kur'anımız 3 hakikatle yardımdan söz ediyor. 60 küsur ayeti bunun için hatırlattım, bu ayetlerin toplamında, birincisi Allah'ın, imanı tahakkuk etmiş, kullarına yardım sözü vardır, laiklik sendelemesi, eokrasi, leokrasi, teokrasi, demokrasi gibi, isi isi takıları almış, ruh bozukluğu sıkıntıları, her türlü şirk, bataklıkları, umutsuzluk çıkmazları gibi, imanın adı var kendi yok gibi bir sonuç doğuran sıkıntılar, içi doldurulmamış, tahakkuk ettirilmemiş iman iddialarından ortaya çıkar. Bu sebeple, Allah'ın yardım vaadi, iman eden, mümin kullarınadır. Lafir suresinin, 51. ayeti, çok net bir şekilde, o bahsettiğimiz 60 küsur ayetten bir tanesidir. Ama o kadar net ki bu, Allah'ın yardımı, müminlere aittir. Çok açık bunu söylüyor. Mümin kim ediyor Allah? Ya canım. Bunu hepimiz biliyoruz işte. Sendelememiş, sendelettirilmemiş iman sahiplerine diyor. Ayet okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lenansuru rusulana. İnne lenansuru rusulana. Biz peygamberlerimize yardım ederiz elbette. la nansuru ederiz edeceğiz. Peygamberlerimize yardım edeceğiz. Ayet devam ediyor. velzinin amenu iman edenlere de yardım edeceğiz. Ve bu yardım cennete girmeleri şeklinde mi gerçekleşecek sadece diye anlamayalım diye fil hayati dünya ve yevme yekumul eşhade hem dünya hayatında yardım edeceğiz hem de her şeyin dirilip kıyamete çıktığı gün müminlere imanlarının karşılığı yardım edeceğiz gafir suresinin 51. ayeti kargonun barkod numarasını veriyor. Üç şifreli bir barkod numarası bu. Birincisi iman olacak. Rum suresinin 46. ayeti bu kavramı ileri taşıyor. Rafir suresinin 51. ayeti ne buyurmuştu? İnna le nansuru. Biz muhakkak yardım ederiz, edeceğiz. Müminlere yardım edeceğiz peygamberlerden sonra. Rum suresinin 46. ayeti bu yardım kelimesini Allahu Teala'nın azametine dikkat edeceğimiz bir kavramla öne çıkarıyor. Buyuruyor ki vakenne hakkan aleyne nasılrul müminin bu vane hakkan aleyne nasılrul müminin müminlere yardım etmek bizim üzerimize haktır ne demek haktır yani görevdir müminlerin bizdeki hakkıdır bu. Haşa Allah'ın kimseye borcu mu olur? Anlatıyor. İnsan diliyle anlatıyor. Gafir suresinde, sıradan bir yardım, vaadi vardı, yeterliydi zaten. Ama hakkan aleyna, üzerimizde görevdir. Haşa Allah'ın, hiç kimseye bir borcu yoktur. Ama, biz böyle konuşur, böyle anlarız dünya diliyle diye bize bunu izah ediyor Allahu Teala. Bu birinci barkod numarasıdır. Ama açılmaz, teslim etmezler çünkü üç şifresi var bu anahtarın açılması için. İkincisi Tevbe suresinin 123. ayeti ikinci <gülüyor> anahtarı açıyor. Ana ikinci ince şifresini ortaya koyuyor. Ya ey welâdin âmanu, iman edenler, qâtilul welâdin yelûn kum min al-kuffâri, kafirlerle jihad edin. Güzel, âmanla vucuddukla. Veliyedu fi kum glza. Onlar baktıklarında sizde güç ve kuvvet görsünler güç ve kuvvet görsünler ve bilin Allah müttakî kulları ile beraberdir Allah'ın yardımını konuşuyoruz birinci şartta iman dedik İkinci şartı Tevbe suresinin 123. ayeti önümüze koydu. Allah takva kullarının yanında durur. Takva helal olsa bile helali kullanırken bile dikkat etmek demektir. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ bilin ki Allah takva kulları ile beraberdir demek ki yardım takva eden kullarına geliyormuş takva nedir e düğünde hayatta bir defa düğün yapan birisi diye başlamamaktır filanca hoca efendi dedi ki aslında o faiz sayılmaz böyle başlamamaktır İslam'ı zamana uydurmayıp, zamanı ve mekanı Allah'a uydurmaktır Ve وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ Bu da, ikinci şifre. Üçüncü şifreyle de inşallah, Allah'ın yardımının, seri numarasını çözmüş olacağız. Bütün ayetler, saydığımız 60 ayetten fazla olan ayetler ve, Kur'an-ı Kerim'in diğer, müminleri irşad eden ayetleri amel salih şartı koşar. Vel asr illellezine amenu vel Ve inne linsane lefî husr illellezine amenu ve amelus salihat salih amel yapanlar. İnnellezine amenu ve amelus İman edenler, ve salih amel işleyenler, كَانَتْ لُهُمْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِنُ <زُلَى> Firdevs cennetlerine yerleşecek olanlar onlardır. Hep salih amel. Nedir peki salih amel? Bir, ibadet, salih ameldir. Hangi ibadet olursa olsun. Cihad, salih ameldir. Ahlak, salih ameldir. Sabır, Salih amellerin tacıdır sabır. Sabır. Tevekkül, salih ameldir. Sebat etmek, yılmamak, yorulmamak, usanmamak, haberlerden etkilenmemek, propagandayı bir kulağından sokup, oğul kulağından çıkmasına bile izin vermemek. Propagandanın etki alanına dahi girmemek. Zikir. ibadet olmakla beraber, Özellikle salih ameldir. Dua salih ameldir. Esbabı kullanmak, esbaba tevessül etmek. Ne gerekiyorsa senin yaşadığın zamanın teknolojisi, iletişimi, bilgisi vesairesi açısından ne gerekiyorsa o esbaba tevessül etmek. Bütün bunlar ve bunlar gibi önümüze çıkabilecek, Kur'an'ımızın saydığı hadis-i şeriflerin öne çıkardığı salih ameller yapıldığında takva ile yapılıyorsa ve mümin bunu yapıyorsa ve kana hakka علينا نصر المؤمنين işte Allah'ın yardım edeceği kulların yol haritası ortaya çıkmış demektir değerli kardeşlerim kıyamet günü ağzımıza gem kulaklarımıza kurşun vurulabilir bu konuşulan şeyler aşırı konuşulmaması gereken şeyler vesaire diye yorumlanabilir Hasbunallah ve ni'mel vekil değil, yolumuza devam ederiz. Tek kalırız, yarım kalırız. Bi iznillah taala vücudumuzun yarısı koparılır. Köpeklere yemedilir. Geri kalanı nefes alıyorsa bu nefesi alırız inşallah. İnşallah Rabbimizin inayetiyle. Yardım Allah'tandır. onun bunun beyaz sakallı yeşil sarıklı yüzü nur yüzlü uzun boylu açtı kanadını böyle onlardan değildir <Sessizlik> elbette yerler gökler Allah'ın ordusudur hep zaten yeşil sarıklı kırmızı sarıklı bir şey değişmez bizim için yardım göndersin de Allah karıncayla göndersin bana ne bize ne biz ümmetimizin ümmet olarak yol haritasını kavradığı zaman Allah'ın yardımının muhakkak geleceğine iman ediyoruz. Buna iman etmek zorundayız çünkü namazı emreden ayetlerin yanı başında bu ayetler var. Elbette silahta, teknoloji de, iletişim de yardım çeşididir ama bütün bunlar Allah'ın lütfuyla ve Allah'ın kulun kalbini genişletmesiyle pratiğe çıkabilecek şeylerdir aksi takdirde zengin insanların acından ölmesi söz konusudur bu büyük İslam zenginliğine rağmen Allah'ın yardımından cuda asırlar yaşayışımızda onca servete rağmen açlıktan ölen zavallı zengin görüntümüzdür umut varız şu imanı şu takvayı ve şu ameli salih'i gerçekleştirdiğimiz zaman bi teala yardım sağnak sağnak üzerimize gelecektir ve billarlarca kere rabbimden niyaz ederim ki şu küfrün kuduruşu, ümmeti Muhammed'i içinden parçalayıp dışından da helak etmek için ateş yağdırır gibi, ümmetimi harap etmeye çalışmaları, inşaAllah, Allah'ın yardımının sinyalleridir. Böyle umut ediyor, böyle dua ediyorum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahibi yecma'in, <gülüyor> velhamdülillahi rabbil alemin.